702. konu, yolculukta birinin başkan olması, Müslümanlar bir seferde üç kişi olduklarında içlerinden birisini emir tayin etsinler, Hz. Peygamber böyle yapmıştır.